bizim dinimizde muska yapılması, taşınması vesaire şeyler var mıdır hocam? Evet. Şimdi burada da bir din istismarının e, ola geldiğini görüyoruz maalesef. E, Kur'an-ı Kerim insanlık için hidayet kaynağı. E, Kur'an şifadır. E, kuşkusuz biz yaşayan insanlar için evvel emirde, ilk etapta bizler için indi. Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu hakikatlerle Gerçeklerle biz varlığı anlamlandırırız. <gülüyor> Allah'ı tanırız. Rabbimiz kendisini anlatır. Muhammed Mustafa Efendimiz, Peygamberimizi anlatır. Güzel ahlaka anlatır. Helali haramı anlatır değil mi? Bunlardan aldığımız ışıkla inşallah onun gösterdiği yolda gideriz. Ve Kur'an insanı en doğru yola götürür. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِهِ اَقْوَىٰ ve yüveşir müminin, müminler için müjde. Müjdeler olsun. Kur'an-ı Kerim'i okuyup, onun gösterdiği ufukta, ışıkta, perspektifte hayatına yön verene. Evet. Bunun dışında biz, Kur'an-ı Kerim'i, Mehmet Akif Merhum'un dediği gibi, ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına, ya üfler geçeriz bir ölünün toplağına. Yani ölüler için indirilmiş bir kitap gibi sadece görürsek. Veya ondan ayetleri muska gibi yazıp insanlara e, Kur'an algısı budur. Bu şekilde siz şifa bulursunuz dersek, Kur'an'ın gösterdiği ufukta gider miyiz? Peygamberimizin gösterdiği e, anlayışta gider miyiz? İşte Kur'an-ı Kerim bizim için hidayet kaynağı. Biz onu okuyalım, açık ayetleri anlayalım e, ve hayatımıza uygulayalım. Bireysel hayatımıza, aile hayatımıza, toplumsal hayatımıza Kur'an yansımalı ki bu şekilde bizler huzurlu, ahikli, kardeş, barışçı bir toplum olabilelim. Onun dışında ey Allah'ın kulları tedavi olunuz diyor değil mi? Müslümanlar tedavi olacak. Peygamberimiz insanların tedavi olmasını ister. Ama şu vardır. Nazar mesela, nazar hak. Nazar için ne yapılır? Efendim şifa ayetleri okunur. Onun dışında işi tamamen muskacılık ve üfürükçülük gibi değil mi? O da bir dini istismarı. İnsanların dini duygularını istismar için ben işte efendim şöyle muska yazıyorum. Papaz büyüsü çözüyorum. Bilmem çeşit çeşit adlar da veriyorlar bunlar. Tabii tabii biliyor musunuz? Ee, malumunuzdur. Ee, medyumluk vesaire ee, insanlarımızı özellikle son e, yıllarda, son on yıllarda diyelim, insanlarda bir depresyon var. Depresyon yaygınlaştı. Ee, psikolojik rahatsızlıklar çoğaldı. psikiyatır. E, bu gibi insanlar, bunalıma düşen insanları sömürmek, istismar veyahut da tamamen onun hastalığı e, ne ile ilgili? E, tıpla ilgili bir şey. Evet e, siz bunu tamamen tıpı bir kenara bırakır da şu e, ayeti yazarak, işte şu duayı yazarak siz iyi olacaksınız gibi insanlar yönelenir. Bundan da nemalanmak var bir de mi? Şu muskayı şu fiyata yazıyor. Böyle. Bunlara da Bunlara itibar etmesinler lazım. inşallah. Peki hocam.